Allahü Aleyküm ve aleyküm. Bugün ilk olarak tam hmm. ikinci olarak da yine dersimize devam edeceğiz. Mirat'tan ve menbağa kâyeten illa Bir kimse, Karnındaki çocuk, çocuğu istisna ederek bir cariyeyi satacak olsa bey'u faşid olur. Hocam Ve men ba'a aynen ala alâ ellâ yüşellimehâ ilâ râsî şehri fel bey'u faşid. Bir kimse bir aynı, yani herhangi bir eşyayı ay başına kadar Teslim etmeme şartıyla satacak olursa, elbeyiufasidir. Bu satış fasidir. Geçersizdir. Yani. Niye? Nimatihi minşat neti teslimi müstehak bil akit. Çünkü akit ile hak edilmiş olan teslimi nefetmeyi şart koşmadı. Alışverişlerde para vadeli olabilir ama satılan mal vadeli olmaz. Zaten akit satılan mal üzerine yapılır. Para sadece vasıtadır. Dolayısıyla bir kişi bir malı satıyorsa satmış olduğu bu malı akit bittikten sonra müşteriye teslim etmelidir. Parada vade olabilir ama mal teslim edilmelidir. Onun için bir kişi bir malı satar da satarken satışta şunu şart koşarsa, derse şey ki mesela bu rahleyi ben sana 10 TL'ye sattım ama ay başında sana teslim etme şartıyla derse bu akit fahşıdır. Niye? Çünkü diyor akit ile hak edilmiş olan satılan malın teslimini bu şart ile ne yapıyor kişi? Nefret ediyor. Yani teslimini ortadan kaldırıyor, derhal teslimini ortadan kaldırıyor. Kıyasa göre böyle bir akit fahşittir. Diyeceksiniz ki selam akdi var. Selam akdi zaten satılan malın en az bir ay veya daha ileri bir tarihte teslim edilmesi üzere kurulmuş olan bir akittir. Oradan nasıl oluyor? onun konusu geldiğinde zaten söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki selam akdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi olması hasebiyle istihsan bin nas olarak sabittir. Kıyaten sabit değildir zaten. Onu orada yerinde söyleyeceğiz. Ama o istihsan bin nas olarak kıyata aykırı bir şekilde sabit olan selam akdi dışındaki akitlerde satılan malın ne olması gerekiyor? Teslim edilmesi gerekiyor. Onun için fasittir diyor bu ayet. Ve men ma'ar yeterilla hamla hafcheidenmeyum. Bir kimse karnındaki çocuğu istisna ederek bir cariye satacak olsa bu akitte fasittir. Şimdi burada bir kural veriyor. Vel astu. Kuralı şudur. Enma la yasuhhu ifraduhu bil akdi, qad billah eksik. La yasuhh. Enma la yasuhhu ifraduhu bil akdi, la yasuhhu istisna'uhu min akdi. Bu kayd. Bir şey akitle onu ayırmak mümkün değil, fahiş değil ise o şeyi akitten istisna etmek de fahiş değil. Mesela Cariyenin karnındaki çocuğu sadece onu satmak caiz midir? Hayır değil. Yani bir kimse dese ki bu cariyenin karnındaki çocuğu sana sattım dese, müşteri de aldım dese bu akit caiz değildir. İşte böyle ifradı yani tek başına akit yapılması sahih olmayan bir şeyi bir akitte istisna etmek de sahih değildir. Nasıl ki cariyenin karnındaki çocuğu münferiden ile beraber değil sadece çocuğu satmak caiz değilse, ise cariyenin satışında o çocuğu istisna etmek de caiz değildir. Sahih değildir. Kurallu velhamlu minhazen kabîm cariyenin karnındaki çocuk bu kabilden, Yani tek başına onun üzerine akit yapmak sahih değildir. Tek başına üzerine akit yapmanın sahi olmadığı şeyi bir akitte istisna etmek de sahip değildir. Dolayısıyla bir kişi cariyeyi satarken kanındaki çocuk müstesna cariyeyi sana şu kadar paraya sattım deşe, müşteri de aldım deşe bu akit caiz olmaz. وَهَذَا لِأَنَّهُ atrafil طُعَفِ الْحَيَوَانِ وَهَذَا Bu kural nereden kaynaklanıyor? Bu niyedir? Yani bir kural verdik yukarıda. Bu kural niye Kuralın gerekçesini söylüyoruz. لِأَنَّهُ <gülüyor> Çünkü cariyenin karnındaki çocuk بِمَنْشِلَةَ اَتُرَافٍ حَيَوَانٍ Canlının tarafları, yani düzleri mesavesindedir. Yani bir cariyenin eli ayağı ne ise karnındaki çocuk da o kabilden veya diğer canlılarda çok affederceğiniz bir ineğin eli ayağı, ön ayağı, arka ayağı budu ne ise ne ise karnındaki yavru da aynı şey yani ondan bir parçadır ondan bir cüzdür dolayısıyla niye cüzdür? littisabihi bihir çünkü o cariyenin karnındaki yani o hayavana bitişiyor o cariyenin karnındaki hayavandan maksatlı da canlıdır Cariyeye bitişiyor o karnındaki ne? Celil yavru nasıl ki insanın kolu kendisine bitişik ise aynı şekilde o hamî dediğimiz yani cariyenin karnındaki çocuk da bihi hayvana gibi söylüyor. Yani cariyeye bitişik. Halqatan hem de yaratılış itibariyle bu böyle. Ve beyhul asfi yetenaveluha. Dolayısıyla siz Aslı sattığınız zaman, ki asıldan maksat burada hayavandır, yetenâveluha bu satış, etrafı da ne olur? Onu da kapsar. Yani siz bir ineği sattığınız zaman, onun hayatları satışa girmez mi? Elbette ki girer. Bütün güçleriyle satışa girer. Dolayısıyla siz hamil olan bir hayvanı satacak olsanız, karnındaki yavru da satışa girer. Dolayısıyla cariyede de hüküm aynıdır. Yani cariyenin karnındaki çocuk kendisinin bir güçlü bir parçasıdır. Cariyenin satışıyla beraber zaten o satışa ne olur? tabii olarak girer. Siz onu istisna ederseniz akde muhalif hareket etmiş olursunuz. Nitikim onu söylüyorum. Her istisna bu. yekunu hilâfen mûcedî. O zaman cariyenin Karnındaki çocuk müstesna cairi sana sattım demeniz akdin mucebi olan ki akdin mucebi nedir? Bütün Türkleriyle satılmasıdır. Karnındaki çocuk da kültlerinden yani kolu ayağı gibi sayıldığından o da satışa girmektedir. Siz onu istisna ederek akdin gereğine aykırı davranmışsınız <Gülüyor> ve bu caiz olmaz. Dolayısıyla Feyaslığı Şartan Fati'den bu ileri koşulan istisna şartı ne olur? Fasif bir şart olur. Akdide yüsaat eder. Vel bey'u yaktulu bihi Dolayısıyla bununla deyi ne olur? Batıl olur. Hidayet. Ve men iştenâ sevben alâ en yaktâ'ahu el bâ'i'hu ve yakîtahu kamîsan fel kabâhen fel bey'u fasibim diyecekken bir kimse bir kumaşı satın alsa ama satana şart koşuyoruz. Neyi şart koşuyor? Alâ yedda'ahu elbâ'i'hu. Satıcının onu dikmesini şart koşuyor. Kesmesini. Ve yakîfahu kamîsan. Gömlek olarak kendisine dikmesini. Elkabâ'en. Veya partüşü. Yani cübbe olarak dikmesini ne yapıyor? Şart koşuyor. Fethin kâhü. Kabâ'en. Felbeyhu fâşıd. Bu bey fâşıd. Niye fâşıddir? Yani o şartınlâ yedda'lîhe l'abdû. Çünkü bu bir şartlık ki akit bunu gerektirmiyor. Ve hi menfa'atü ahadi'tü ta'kidain. Akdi gerçekleştiren satıcı ve müşteriden müşteri lehine menfaat sağlıyor. Sadece bu değil. Bir de ve le ennahu yasiru safqatan fi safqati. Ayrıca bu bir akit içerisinde başka bir akit oluyor. Normalde Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an safkati li safatin wahide. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir akit içerisinde iki akli ne yapmıştır? Nehyetmiştir, yasaklamıştır. Bir önceki derste de buna misal vermiştik. Bir önceki derste vermiş olduğumuz misalde bir, bir kimse bir evi satsa, satış esnasında müşteriye de ki bu evi sana şu kadar paraya sattın. İçerisinde üç ay oturmam şartıyla, hemen çıkamam, üç ay oturacağım. Bu akit nedir? Fahşittir. Neden? Çünkü neha sallallahu aleyhi ve sellem Bir akdin içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü iki akdin oluşmasını nehyetmiştir, yasaklamıştır. Böyle bir satışta bir satış yaptınız, malı sattınız. İki, adam ben evin içerisinde üç ay oturacağım dediği zaman bu üç ay içerisinde ya parayla oturacaktır veya bedava oturacaktır. Bedeva oturacak olursa bunun adı icare ahlidir. Parayla oturacak olursa bunun adı icare, ahl, adı icare ahlidir. Bakınız siz bir alışverişte yani satışta ne yaptınız? İçerisine parasız oturacaksa icare ahlini soktunuz, paralı oturacaksa, icare akdini topmuş oldunuz. Yani bir akit içerisinde iki aklı gerçekleştirdiniz. Bunu aslında bir önceki derste söylemiştik. Bugünkü derste söylememdeki gaye şu. Normalde burada Husamlıf'ın kurmuş olduğu ibare şu. لَنَّهُ yasiru صَفْقَةً fi صَفْقَةً diyor. Eğer Kemal İbn-i Humam'ın Kadir'ine bakarsanız, orada aynı ibare vardır. Oradaki ifade de gelmez. Mu yasiru, safqateyi fi safqatin Doğrusu da Hidayetin metninde ki bu zaten hidayeden almıştır burayı. Hidayet diyor zaten görüyorsunuz sonunda. Hidayetin metninde hakikaten safqaten fi safqatin şeklindedir. Hidaye hakiket muhasiblerinden baberti der ki. Demek ki safqaten ki safqatin, safqateyi fi safqatin ile aynı anadır. Bu yorumu yapar. Ama Kemal İbni Hümam o yorumu yapmaz. Kemal İbni Hümam'ın hidayet üzerinedir biliyorsunuz haciyesi. Orada üstü bu şudur. Hidayede geçen bir ibare. Eğer kendi kanaatine uymuyorsa ibareyi asla tenkit etmez. İbare şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır demek Ya kendi kanatı neyse haciyesine ibareyi öyle diye. Bakarsanız göreceksiniz ki bu hidayede safkat enti safkatin geçtiği halde Kemal İbn-i Hüman Fethül onu direkt olarak safkateynifi safkatin diye yazmıştır ve doğrusunu yazmıştır. Çünkü hadisi şerifte geçen usul de odur. Okumuş olduğumuz hadiste geçen neydi? Ne hafidullahi sallallahu aleyhi ve sellem an safkatin vahiredir. Ona uyan da budur. Babertin burada şu yorumu da yapar. Yani safkaten fi safkatin, safkateyni fi safkatin aynı manadadır derken şu yorumu da getirir. Der ki bir önceki misalde o ev satma misalinde hidayet o misalde veriliyor. Orada hidayet an ahsafkateyni fi safkatin vahilet demişken burada sabkaten fi safkatin niye demiştir? Ona açıklama getirirken Babert'i baygurtludur. Kendisi biliyorsunuz Babert'i o baygurtlu yani. Büyük bir alem. O oraya açıklama getirirken der ki, bir önceki misalde Bey ile beraber ya i'ara ya icare iki tane akit söz konusu olabiliyordu. Halbuki bu misalde tek akit söz konusudur. O da nedir? icaredir. Onu vurgulamak için Hidayet sahibi önceki misalde safkateyni fi safkatin ifadesini kullandı burada tek olduğundan dolayı sadece icare olduğundan dolayı sapkaten fi sapkatin tabirini kullandı der der ama doğrusunu yine Kemalik Yılmam söyler sapkateyni fi sapkatin vahiyyettir peki hidayet eyyadla na'lem Metni okuyorum önce bağlayacağım onu ala yahtu veha e üşerrikeha felbey ufaşidun bir kimse na'im Nalın demektir. Ayakkabı satın alsa. Peşinden geliyor metinde. Alâ en yahzuvahâ. Yahzuvahâ. Ha zamir ne gidecek? Na'l'e gidecek tabii ki. satın alsa. Ne şartla? Alâ en yahzuvahâ. Yahzuvah ne demektir? <gülüyor> Ayakkabı yapmak demektir. E na'l zaten ayakkabıdır. Bir adam ayakkabıyı ayakkabı yapma şartıyla alsak. Bu ifade yanlış. Dolayısıyla meydani şarih devreye girerek nailde maksat ayakkabı değil. Yani bir deri demek. Buna ne diyoruz biz? Mecaz-ı mürsel diyoruz. Hani Yusuf Suresi'nde geçer Bismillahirrahmanirrahim. İnne a'turu hamra. Şarabı sukuyor. Şarap sıkılır mı? Üzüm sıkılır. Ama şarabı sıkıyorum diyerek üzümü sıkıyorum kastedilir. Neden? Çünkü şarap sıkılması sonucunda neye dönüşür? Şey, üzüm sıkılması sonucunda neye dönüşür? Şaraba dönüşür. Buna evli-ileyh denir. Mecazi Mürsel, evli-ileyh. Veya diğer bir ifadeyle kevmi-sâbık denir. Önceki hal. yani sonraki hâli zikredersiniz, Önceki halim kast edersiniz. Buna Mecaz-ı Mürsel denir, malumunuz. Burada da na'l, ayakkabı cikredilmiş aslında ne kastedilmiştir edilmiştir? Deril kast edilmiştir. Onun için şarif diyor ki ey sur Bir kimse şey, deril satın olsa demek. Fakat yine Kemal İbni Human'dan size bir nakil yapacağım inşallah. Ama önce şu yoruma göre yani meydaninin yapmış olduğu yoruma göre bir mana verelim. Ondan sonra Kemal-i farklı yorumunu da göreceğiz. O farklı yorumda na'l, kelimesine nalın, ayakkabı banasını vereceğiz. Ama önce şuranın bir yorumunu yapalım. Na'l-e-i surmen teşmiyetüllehu ma yeûl Bu nedir bu? Teşmiyetüllehu surm, yani derin isimlendirmedir. Ne ile ma? o şeyin ismiyle ki Ya ü deri raci oluyor ileyhi ona yani deri neye raci oluyor mamul hale getirince ayakkabı olmayan nalın olmaya dolayısıyla kendi sabık alakasıyla yani önceki hal, sonraki hal, sonraki hal olan ayakkabı hali na'im zikredilmiş, önceki hal olan deri kastedilmiştir. Bu da Mecaz-ı bir İşte bir kimse deri satın alsa ne şartla? <Sessizlik> Satıcının o deriyi ayakkabı yapması, nalın yapması şartıyla. Veyahutta <Sessizlik> ona tasma takması şartıyla. E şimdi uymadı bu deriye. Neye? Hazamirini <Sessizlik> na'le. Na'den de maksat deri ise deriye tasma takılmaz. Tasma ayakkabıya takılır. Dolayısıyla buradaki zamirden bu sefer neyi kastedeceğiz? Nalim kendisini kastedeceğiz. Zorunlu olarak yoksa manâ olur. Ama biraz sonra yapacak olduğum Kemal-i Humam'ın yorumuna göre ikişi de olacak. Yani nâlin nalın manasını vereceği bir kişi de olacak. Ama buraya göre zorunlu olarak bu sefer, yani birinci zamirin mercih-i ama oradan maksat delidir. İkinci ha zamirinin mesci'i naimdir. Ama oradan maksat ayakkabının kendisidir. El yüşerri O ayakkabıya naile tasma takma şartıyla telbe'i ufâşidun. Ve'i nedir? Fâşid. Bu yoruma girmeden Kemal İbni Humam'ın burada yaptığı yorumu şöyle. Kemal İbni diyor ki na'il kelimesine hakiki manasını verelim. Mecazi manaya gitmeyelim. Ve her kişine de uyacak bir şekilde yani iki tane kelime geliyor ilerisinde. Onlara uyacak şekilde de manayı oturtalım diyor. Ve diyor ki nailden maksat ayakkabıdır. Yahzüve kelimesinin bir manası da bir şeyin mislini yapmak demektir. Bir şeyin mislini yapmak. Dikkat ederseniz geride menişter anı kim bir nalın alırsa, bir çift değil ha, tek nalın alırsa ve şart koşarsa neyi? O bir nalının mislini yapmayı satıcıya şart koşarsa. Yani diyor ki Kemal İbn-i Huma, gerideki nailden maksat bir ayağın aya, ayakkabısıdır. İse ne demektir? ikinci ayağa aynı ayakkabıyı yapma şartıyla dersen, sorun ortadan kalkar. Biraz önceki birinde hakikata, diğerinde mecaza dönme işini ortadan kaldırırız. Her iki içinde de hakikata dönmüş olur. Ve diyor ki buna da diyor nedir? Buna nedir hem de. Ne karinedir? Yüşerrikeha sözü buna da karinedir. Niye? Yüşerrikeha ayakkabıya tasma takmak demektir. Yani oradaki hâza de nâle gidiyor. Oradan zorunlu olarak neyi kastedeceksiniz? Nagim hakiki manasını kastedeceksiniz. O zaman gerideki Yahzüve'ye de o manayı veriniz. Eğer bunu verecek bir yorum yorumla bunu yapabileceksek yapınız ve yaptım bunu ben. Oldu mu ikinci şide bu? el ücreti <gülüyor> daha ya bariha iştiraç şerh aykapun bişeyle konulan o demirden tasman şeklinde şeyler takılıyor onlar onlardan var sobiir bu da ne demekti gale bir hidaye ve mazekere cevabul kıyas şimdi dedik ki bu şekilde bir şey satın alınırsa bu şartla akit yapılırsa akit sahihtir dedik hidayede diyor ki ve mazekere cevabul kıyas Khoduri'nin zikretmiş olduğu kıyasın cevabı Kıyasa göre hakikaten böyledir. Vaktin ne olması gerekir? Fasik olması gerekir. Evet ruhu kıyasın gerekçeşi de mâbeyyemdâ. Geride beyan ettiğimiz, geride bir neyi beyan etmişti? Şâbdunlâ yaktâ zîhî el-âfdû ve fîhî menfâdûnlâ hâdîl-mütâkideyn demişti. Gerekçeşi de budur. Yani kıyasa göre olmamasının gerekçeşi budur. Peki istihsanen caiz midir? Caizdir. İstihsan bir nas olduğu gibi, istihsan bir tamul de vardır. Bu tamul kelimesi çok kullanılan bir kelimedir aslında. hakkında biraz konuşacağız. Ve din istihsanda ise yecud. Bu şekilde yapılan bir alışveriş caizdir. Niye? Bir Hiç? Çünkü bu tür alışverişlerde ne var? Halkın genel olarak uygulaması var. Nasıl değil? Bu sadece kıyas aykırı. Kıyas malumunuz. Zannî bir delil. Zannî bir delil olan kıyas, teâmul ile ne yapılabilir? Geçilebilir. Hatta bu hususta e, konuşanlar, yani fakihler konuşurlarken bu teâmul meselesinde size bir nakil yapacağım inşallah. Ve teâmulü kâdîn alel kıyas der bu Teammül nedir? Kıyas üzerine hakim. Yani teammül nasıl var? Kıyasa aykırıdır. Ama genel olarak halkın bir uygulaması var ise biz ne yapıyoruz o zaman? Kıyasa aykırı olan bu şeyi terk ediyoruz. Ve teammül ile hükmediyoruz. Bunu bir önceki derste de söylemiştim. Mesela kömür satıyor kömürcü. Şimdi nereye giderseniz gidin. Hangi kömürcüden kömür alırsanız alın. Kömürü aldığımız zaman da adam onu evinize teslim eder. Aslında kıyasa göre bu caiz değildir. Kıyasa göre kişi satmış olduğu malı satın alan müşteriye teslim eder. Onu taşıma evine kadar. Evine götürme işi kime aittir? Müşteriye ait. Kıyas bunu kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? Çünkü burada bir şart var. Bu şart taraflardan birine menfaat sağlıyor. Kıyasa göre o, eğer bir şart akdi gerçekleştiren satıcı ve müşteriden birine akdin gereği olmaksızın bir menfaat sağlıyorsa o akdi iptal eder, akdi geçersiz kılar. Ama teamul var ise, genelin uygulaması böyle ise bu nas ile sabit olan bir şey değil. Bu kıyas ile sabit olan bir hüküm. O zaman etteamulü kâdim alel kıyas deniz. Taamul kıyas üzerine hakimdir. Taamul ile fetva verilir ve de ki bu caizdir. Peki. Şimdi buna bir misal getirecek. Resul-i İhsan getirdi kumaşı boyama gibi oldu. Kumaşı boyama gibi oldu. Ne demek istiyor? Kumaşı boyama fiili eskiden şöyleydi siz kumaşı getiriyorsunuz adama diyorsunuz ki kumaşımı falan renge çevir sana şu kadar para bunun adı icaret adamı yani sizin kumaşınız için bir zaman ayıracak bir iş yapacak o işin karşılığında siz ona para veriyorsunuz buna icaret eder icare ahdinde kiralanan ne olmalıdır daha doğrusu tüketilen helak edilen ne olmalıdır menfaat olmalıdır. Mesela siz evi kiraya verdiğiniz zamanda kiracı size bir ücret ödüyor. Ödemiş olduğu ücret neyin karşılığıdır? Tükettiği menfaatın karşılığıdır. Değil mi? Menfaatı tüketiyor Oturuyor orada. Dolayısıyla icare akdinde tüketilen menfaattır. Şimdi bunu Fethül Kadir'den kısa bir ibareyle size anlatayım. Kesap bissev فَيْنَمْ قِيَاسَ لَا يُجَبْرُدِهِ سِيكْ كَارَ <gülüyor> سَبَّاَ Boyacıyı, yani kumaş boyayan kişi kıyasa göre kiralamak caiz değil. Hesab ve sevdi. Kumaşı boyasın diye, kumaş boyayan birisini, kiralamak caiz değildir. Kıyasa göre caiz. Fetva caizdir ha. Ama biz meseleyi anlatıyoruz. Kıyasa göre caiz değil. Neden? نَنَّا الْاِجَابَةَ اَقْدُنَا لَلْمَنَافِعِ لَلْاَيَانِ çünkü kiralama akdi menfaatler üzerine yapılır, malın üzerine yapılmaz, malın tüketilmesi üzerine icra yapılmaz. Yani siz daireyi kiraya verdiğiniz zaman da kişi daireyi kırıp dökmeyecek değil mi? Sadece oturup menfaatından istifade edecek. Dolayısıyla icra akdi menfaat üzerine yapılır, e, ayın üzerine yapılmaz. Bunun en daha belirgin misali fıkıhta kafir-i dahan diye geçen meseledir. Bu eşkiden uygulanırdı. Bir kimse buğdayını değirmenciye götürse, değirmenciye dese ki, bu buğdayı mı öğüt? Karşılığında ücretim ne olacak değirmenci dese, buradan ne kadar un çıkarsa, onda biri senin dese, bu akit cahiz değildir. Neden? Bu kiralamadır değirmenci. Değirmenciyi Gerçi bunun karşısının misalidir. Yaptığı işin bizzat kendisinden ücretini alamaz. Yaptığı iş ne? Buğdayı ona çevirmek. Dolayısıyla ücretini undan alamaz. Aynı şekilde kiralama akdinde de menfaat üzerine yapılır bu akit. Ayın üzerine yapılamaz. Lel ayan ve zihi akdun ayn halbuki kumaşı boyayacak olan kişiyi kiralamada ne de var? Aynı tüketmede vardı. Nasıl yani? Bakınız. Siz adamı kumaşı boyamak üzere tutuyorsunuz. Bu adam gelip sadece boyamak bir ilini yapmıyor. Bununla beraber kendisine ait olan boyayı da orada kullanıyor. Halbuki kiralama adli sadece menfaat üzere. Yani onun o fiili yapması olmalıydı. Onunla birlikte bir ayın, bir mal kullanmamalıydı. Halbuki kullanıyor. O zaman bu icara adli kıyasa göre fakittir. Ama biz ne diyoruz? Cahiddir diyoruz böyle bir çıralama. Niye? Litamul, Tamul olduğundan dolayı. Genel olarak halkın uygulaması bu şekilde olduğundan dolayı. Kesap ve sevmide o demektir. Bir de diyor ki Litte amulü Sipariş akdini de biz tahammülden dolayı caiz kıldık. Yani kıyasla göre sipariş akdi caiz değil. Niye? Çünkü sipariş akdi madumun satışıdır. Siz gidiyorsunuz barangoda, ortada hiçbir şey yok. Sadece sipariş ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bana şu şu ebatlarda bir rahne yapacaksın. Ne kadar? 10 TL. Tamam parayı verirsiniz veya vermezsiniz. Bir kısmını verir veya vermezsiniz. Önemli değil o. Burada bir atlık yaptınız. Neyi sattı size karşı taraf? El an mevcut olmayan yani madumu yok olan bir şeyi sattı. Kıyasa göre madumun satışı batıldı. Ama biz diyoruz ki bu sipariş adlı nedir? Caizdir diyoruz. Kıyasa göre mi? Hayır, kıyasa göre cahil değil. Yine teamülden dolayı caiz diyoruz. Bu hususta ne var? Genel olarak halkın uygulaması vardır. Kıyasa aykırıdır, olsun. Kıyasla nedenimdir? Dolayısıyla bu, teamül, istihdam bir teamül olarak nedir diyoruz? Cahizdir diyoruz. İstihdam aklıdır bunlardan bir tanesi. وَالْبَيْءُ اِلَنْ نَيْرُوُز۪ي وَهُوَ اَوْوَلِيَنْ min الرَّب۪يمِ İlkbahardan ilk gündür. ne Nevruz değildir. Şu anda nevruz diye tabir ediyor. Aslında ufakça bir kelime neyruz demektir. Y iledir, V ile değildir. Ne demek? İlkbaharın ilk günü demektir. Vel mihrecan evveliyem minel haris Sonbaharın ilk günüdür. Mihracan demektir. Bir kimse bir malı. Neyruza kadar parasını neyruza kadar ödemen şartıyla sattım deşer veya mihrecana kadar ödeme şartıyla sattım dese, ve savmin nasara, Hristiyanların oruç tutma gününe, gününde parasını ödemek üzere şartıyla sattım dese, ve fıtr Yahud, Yahudilerin oruç bozma vaktine kadar, yani o vakitte parasını ödeme şartıyla sana sattım dese, izalem yarim, el-mütabâyi âni zâlike, bu alışverişi yapanlar da söylemiş oldukları bu günlerin hangi gün olduğunu bilmeseler, bilseler olur. Ama dinmesele, façidun, bu satış nedir? Façiddir. Niye? cehalet ecel, çünkü süre meçhul. Bir mal vadeli, parası vadeli satılıyorsa, yani parası ileri bir tarihte ödenecekse, o tarihin hem satıcı hem müşteri tarafından bilinen bir tarih olması gerekir. Neden? Onun da gerekçesini şimdi söylüyorum. Vehiye. Bu paranın ödenme tarihinin bilinmemesi, bu cehalet muhtiyeti ile münazaati satıcı ile müşteri arasında münazaaya götürecektir. Çünkü satıcı parayı daha erken tarihte almak isteyecek, müşteri ise daha geç tarihte vermek isteyecektir. Ama buradaki takdiri öyle değil. Burada satış akdi esnasında bugünün, yani diyelim Yahudilerin oruç bozma günü, Hristiyanların oruca başlama gülü, ilkbaharın ilk gülü, sonbaharın ilk, son ilk günü. bunları bilmiyorlarsa bu akit façittir. Ama fil hakika bu dinlen tarihler bellidir. Ancak akdi gerçekleştiren taraflar tarafınca meçhuldür. Onlara göre meçhuldür. Şimdi fil hakika gerçekte bu tarihler belli. Ama bunlar bilmiyor. Bunlar bilmeyince bunların bilmemesi bunları münazaaya nasıl götürecek? Tarih bellidir netice itibariyle. Sonradan öğreneceklerdirler. Onu şuna dina ediyor. Liptinâ ihî. Çünkü alışveriş akbi kurulur, dina edilir. Ne üzerine? Alem mumâkeseti olacak o. Mümâseketi değil. Alem mumâkeseti. Mumâkese üzerine akit kurulur. Ne demektir mumâkese? Mücadele demek. Ne mücadelesi? Satıcı ile müşteri akitte mücadele halindedir. Niye? Çünkü satıcı daha fazla para alabilmek için gayret gösterir. Müşteri daha az para vermek için gayret gösterir. Bunlar böyle bir mümakese çelişinde gelirler. Eğer akit yapıldığı esnada paranın ödeneceği tarihi bilmiyorlarsa bir zaman geçtikten sonra satıcı diyecektir ki ben bu vadenin bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum. Fiyatı düşüp tuttu, yükseltelim. Müşteri diyecektir ki bilseydin. Yani bu tartışma mutlaka aralarında gerçekleşecektir. Münazaadır. Kullu <gülüyor> cehaletin hadihî sıfetü hâtenne ulcevâdî. Bunu Tağ Bey'in başında söylemiştik. Akitte bir bilim ki, eğer bu bilinmedik taraflar arasında münazaayı meydana getiriyorsa, Böyle bir bilinmezlik, Akdin cevabını engeller demiştik. Hatırlıyorsanız. Onun için fasiktir diyoruz. Bir ile ve necel. وَيَا مُقْتِيَةُ لِلَمْ مُنَازَعَةِ اِبْتِنَاهِ الْاَلَةُ مُمَاكَسَةِ اِلَّا اِلَّا kana يَعْرِفَانِهِ Ancak satıcı ve müşteri bu süreyi biliyorlarsa mesela neyruzda parasını vermen şartıyla dese neyruzun da hangi gün olduğunu biliyorlarsa sorun yok, cehalet yok, akıfahit durumda çünkü satıcı ve müşterinin elinde bu ecel dediğimiz süre dediğimiz şey malumdur. Ekânetik gil ilafut bin nasara bademaşera Bu surette Nasıl? Şöyle diyoruz. nasara Hristiyanların orucu bozma gününe ödemeyi gil olursa. Neden son olursa? Bademaşera ufiy salmihim. Hristiyanların oruca başlamasından sonra olursa, yani bir kimse Hristiyanların orucu var, o oruca başladıklarından sonra birine mal satarken bu paranın parasını Hristiyanlar orucu bitirdiği zaman vereceksin, fıtırlarında vereceksin derse, akit sahiptir. Niye? لَنَّ مُدَّتَ سَالْمِهِمْ بِالْاَيْا malumdur. Gerçi biz bilmiyoruz onu ama o dönemde meşhurdu. Çünkü cimniler de İslam devlet idarecisi altında yaşıyorlardı. Onların yaşantısı itibariyle herkes neyi de biliyordu, oruca ne zaman başlıyorlar, başladıklarını belki zaman, ama, başladıkları zaman ne zaman bitirecekleri bilirler. Onun için diyor ki günler itibarıyla onların orucu malumdur, elli gündür. Bilmiyorsanız onu da ben söylemiş olayım. E-Kânet-i <gülüyor> onu söyledik. Dolayısıyla felaket hane burada bir bilinmezlik söz konusu değildir hidayet burada burada kalabiliriz şimdi usulden okuyalım inşallah usulde bir misal okuyacağız yine inşallah <Gülüyor> <Gülüyor> Velidâ illan, bata'le tebbilül kurum... Mübarek, Bir an önce bir süreçte rahat Hocam sıcak gibi soğutmak istemiyorum. Maşallah. Velidâ ve damiha vel ezvelu bil adhâr fi ayet-i tarappus. ayetinde huruk kelimesi tuhurlar ile tevil edilmesi huruk kelimesinin tuhurlar diye tevil edilmesi batıldır diyoruz. Kim? Biz Hanefiler söylüyoruz. Ben bu meseleyi okumaya girmeden meselenin bir hulafasını özetim yapacağım. Ondan sonra ibareyi okuyacağım inşallah. Tabii ki dersimizin konusu malum. Usul-i fıkıhta bir kaide-i külliyenin her il meşeleleri üzerinde konuşuyor. Külli kaide nedir? Has meddülünü kaphan ifade eder. Yani has bir lafız, meddülünü kesin olarak ifade eder. Bu külli bir kaidedir usulü fukhı. Zaten usulü fukur neydi? Kavaid idi. Külli kaidelerdir. O külli kaidelerden bir tanesi olan has meddülünü kaphan ifade ederin her il meşailini okuyor nitekim ibareye de veli daibhan haz mektülünü kaphan ifade ettiğinden dolayı yine şafiileri biraz sonra okuyacak olduğum ayeti kerimedeki kuruk lafzını ethar diye tefsir etmeleri batıl olmuştur diyeceğiz. Ama önce bir meseleyi anlatalım. Mesele şudur. Mevla Teala şöyle buyuruyor. Bismillah. Vel mutallakâ fiyete rabbasne bi'enfusihin ne Boşanmış olan kadınlar kendi başlarına üç hayır beklerler. Hayır manasını biz tabii. Şafiler'e göre üç tuhur beklerler. O zaman bir ayetin orijinal yani kat manasını verelim de tevillerden sonra manasını değiştireceğiz. Çünkü hanekiler bir tevil yapacak, şafiler ayrı bir tevil yapacak. Bu nereden kaynaklanacak? Bütün bunları anlatacağız. وَالْمُتَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَا بِاَنْفُشِهِنَّ سَلَاتَةَ قُرُهُ Boşanan kadınlar kendi başlarına üç kar beklerler. Kar'un kelimesi ne demektir? Zaten bugünkü dersimizin konusu onun üzerinden hareketli oluşacak. Ayet-i Kerime'deki selatete kuru, o kuru kelimesi kar'un kelimesinin çoğulu. Karp'un kelimesi ise müşterek lafıldır. Müşterek lafız ne demektir Ayrı ayrı vazılarla birden fazla manaya vat edilen lafsa müşterek lafız derler. Karp'un kelimesi de bir vazı ile hayda, bir vazı ile tuhura, yani kadının hayız haline bir vazı da, başka bir vazı ile tuhur haline vat edilmiştir. Şimdi burada müçtehit devreye girecektir. Neden? O zaman bu ayeti i kerimede madem ki ayrı ayrı birer vatı olan farklı manaya vak edilmiştir, ayeti i kerimedeki kuruk lafzından yani katkun müfredinden maksat hayır mıdır, durur mu? Bunu müçtehit ortaya koyacak. Hanebiler kuruk kelimesi yani katmından maksat hayırdır demişler, Tatiyle bir şey ne bir Tuhurdur demişlerdir. Hanetiyle tuhur olamaz demişlerdir. Yani kadının kelimesinden maksat tuhur olamaz. Kadının temizlik hali olamaz. Bu ayet-i kerimede anlatılan, hayır gören bir kadının, kocası tarafından boşanması durumunda beklediği bir süre var. Buna iddet deriz. Bu iddetin süresi ne kadar? Bu ayet-i bir şey bunu anlatıyor. Üç kardır diyor Mevla Teala. Karp ne demektir? Hanefilere göre hayır demektir. Üç tam hayırdır Hanefilere. <gülüyor> Şafii'lere göre nedir? Üç tuhurdur. Çünkü bu kelimesini ne olarak onlar yorumladılar? Tuhur olarak yorumladılar. Ve dediler ki, Üç tuhurdur onun iddeti. Boşanan kadının iddeti. Biz diyoruz ki, Hanefiler, Şafililerin, evvela şunu söyleyelim, Hanefi, Şafi, Maliki, Hanberi. Bu mezheplerin, imamlarının her biri Müslümanlara ihsan edilmiş, ikram edilmiş peygamberlerden sonra en kıymetli insanlardır. Bunu bilelim mesela. Her biri başımızın tacıdır yani. Kendi aralarında tartışırlar. O ilmi tartışmalar, O ayrı şey. Farklı hüküm verirler. O ayrı şey. Ama her biri biliniz ki peygamberlerden sonra bu ümmete ihsan edilmiş çok kıymetli insanlardır. Şimdi İmam-ı Şafii diyor ki tuhurdur buradaki turuktan maksat. Üç tuhur demektir. Hanebiler diyorlar ki üç hayır demektir. Ve Hanebiler bunu demekle birlikte Şafii'lere diyorlar ki siz üç tuhurdur diyerek has lafız Meddülünü kapan ifade eder, huralını iptal etmiş. Neden? Çünkü ayet-i kerimede Bismillah <gülüyor> ve mutlaqat yataratmasın bir enfujihinle, telate lafı. Telate kelimesi esma-i adetten sayi ismi. Esma-i adedin, hepsi hangi şey olursa olsun, has lafı. Dolayısıyla telate kelimesi bu ayet i kelimedenidir, has bir lafıldır. Yani üç Dediğimiz bu sayı mutlaka tam olarak oluşmalıdır. Nopsan veya fazla olamaz. Yani iki buçuk üç olamaz. Üç buçuk da üç olamaz. Dolayısıyla üç sayısının mutlaka tahakkuk etmesi lazım. Biz Hanefiler, Şafilere diyoruz ki bu ayeti kelimedeki kuru kelimesini tuhur olarak yorumlarsanız ...üç sayısını... ...üç olarak tutturamazsınız. Neden? Bir. Çünkü... ...sünnet olan boşama... ...aslında bu konuyu bir derinlemesine anlatmak isterim. Çünkü önemli bir konu... ...genelde mümin kardeşlerimiz... ...günümüzde... ...boşama işinin... ...nasıl yapılması gerektiği noktasında... ...ya bilgisizdir... ...veya bilgisi de olsa... Kızgınlığı dininin önüne geçmektedir. İslam'a göre yani sünnete uygun olarak boşama kadını tuhur temizlik halinde hem de o halde cimada olmadan onu boşarsa bu boşama sünnidir. Yani sünnete uygun olan boşamadır. Bunun gerekçesi konumuz değil ama yeri gelmişken kısaca birkaç bilgi vereyim. Bunun gerekçesini fıkıh kitapları şöyle anlatıyor. <gülüyor> Elal içerisinde en çok buz edilen nedir? Bir erkeğin hanımını boşamasıdır. Dolayısıyla boşama mutlaka şer'i bir gerekçeye dayanmalıdır. Eğer İslam'a uygun bir boşamadan bahis yapıyorsak. Bir boşamanın şer'i bir gerekçeye dayalı olduğuna alamet nedir? Bu alameti fukaha incelerken şöyle diyor, konumuz değil ha. Sadece bir kısmı konumu ilgilendiriyor ama ben onun çerçevesinde burayı da anlatmak istiyorum. Eğer bir kişi gerçekten şer'i bir gerekçeden dolayı hanımını boşuyorsa, boşayacaksa onu şöyle anlarız. Eğer bu adam hanımını hayır halinde boşuyorsa bu şer'i bir gerekçeden dolayı değildir. Neden? Çünkü hayır halinde olan kadına kocasının ilgisi alttır. Zaten ilgisinin olmadığı bir dönemde onu boşuyorsa bu şer'i bir gerekçeye dayalı boşama değil. Ama eğer kocanın kadına rağbetinin yüksek olduğu bir dönemde onu boşuyorsa bu şekli bir gerekçeye dayalı olabilir. Nasıl? O da şöyle, kadın hayır halinden temizlenir, temizlik haline geçtiğinde malum şer'i öğrenmede ayıp yok. Şeriatta ayıp var ha. Şeriatta ayıp yok değil. Şeriatta ayıp olmaz olur mu? Şeriat ahlak dinidir. Onda elbette ayıp var. Kişi ayıp etmemeli ya. Ama sevgi olan şeyleri öğrenmede ayıp yok. Öğreneceğiz. Fazifemiz bu. Kadın hayır halinden çıkıp temizlik haline girdiği zaman kocasının rağbeti ona çok. Çünkü zaten bir hayır dönemi geçmiştir. Bu dönem içerisinde cinsel ilişki helal değil, haramdır. Dolayısıyla bu dönem bittikten sonraki temizlik hali gelince kocanın ona rağbeti artar. İşte fıkıhçılar diyor ki, yani şünnette beyan edilen de budur ki, şünnette beyan edilen de budur. Biraz sonra hadisten de misal vereceğim size. Fıkıhçılar onu şöyle yorumluyorlar, diyorlar ki, burada rağbet çoğaldığı halde uhur haline geldi kadın. Koca ona dinsel ilişkide bulunmadan onu boşuyorsa bu sünnete uygun olan boşamadır. Çünkü bu boşama gerçekten şer'i bir gerekçeye dayanmaktadır. Yani beşeri olarak zafiyetinin en üst noktaya çıktığı dönemde yine hanımıyla ilişkiye girmeyip de onu boşuyorsa burada şer'i bir gerekçe var demektir. İşte bu sünnete uygun olan boşamadır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabi, hanımını hayız halinde boşayınca ona hanımına dön. Boşayacaksan tuhur halinde boşatmıştır. Hanımına dönün manası raciattır. Onu fıkıhtan biliyorsunuz. Ha demek ki talak böyle bir dönemde sünni olan, yani sünnete uygun olan talak, tuhur halinde olan boşamadır. Hem de cımakın olmadığı tuhur halinde. Şimdi buradan hareketle, konumuza gelelim tabii. Buradan hareketle şâfiilere göre bir kadın tuhur halindeyken hanımını boşasa. O tuhur hali halinde iken boşasa diyorsunuz. Demek ki tuhurdan bir miktar geçmiştir. Gerek 15 gün tuhurun akal müddeten, az müddeti ise 15'in 8 günü geçmiştir. 9. günde hanımını boşamıştır. Ondan sonra geriye altı gün kalmıştı. Altı gün tuhurdan geçmişti. Ondan sonra bir hayız bir tuhur daha gelmişti. Ondan sonra bir hayız bir tuhur daha gelmiştir. Şafiilere göre ve aynı şekilde malikilere göre bu kadının bitmesi bitmiştir diyorlar. Biz de diyoruz ki siz böyle diyorsunuz ama ayeti kerimedeki selasete kuruk var idi. Selaselaptı haf da kurdu. Neyi ifade eder? Üç tam kartı ifade eder. Siz kart kelimesini tuhur olarak yorumlayabilirsiniz. Ama o zaman üç tam tuhru bulmanız lazımdır. Selase lafzının münkebini yerine getirebilmek için. Yani mezzülünü kap an ifade etmesini yerine getirebilmek için. Bulabildiniz mi? Hayır. Neden? Çünkü sünni olan boşama, yani sünnete uygun olan boşama, tuhur halinde boşama olduğuna göre, Kocada hanımını tuhur halinde iken boşadığına göre. Bu tuhur halinin bir kısmı geçmiştir. Bir kısmı kalmıştır. Siz kalan o kısım yarıldır, çeyrektir, onda birdir ne ise? Onu bir tuhur olarak sayıyorsunuz. Ondan sonraki iki tuhuru da ona katıyorsunuz ve üç tuhur diyorsunuz. Halbuki üç olmadı. İki küçür oldu. Yani ya iki buçuktur ya iki onda yedi ne ise? ama iki küçürdü. Üç tam sayısı yok. Dolayısıyla si yapmış olduğunuz bu yorum ile has meklülünü katan ifade eder'i iptal etmiş oldunuz. Ondan dolayı sizin yapmış olduğunuz bu yorum batıldır diyoruz. Peki ne yapılmalı? Hanefilerin yaptığı yapılmalı. E Tabii Hanefi onu şöyle. Ne yapmıştır onlar? Şafilerin Hanefi'ye itirazı da var. Biraz sonra ona geleceğiz. Hanefiler diyorlar ki buradaki selakete kurup kelimesinden maksat Hayır, Yani selâ sece hiyâlin Üç hayır, kadın ne bekler? İddet bekler. Şimdi birinci hareket noktamız şu. Şünnete uygun olan boşama, tuhur halinde boşama olduğuna göre adam da hanımını tuhur halinde boşamıştır. O tuhur hali bittikten sonra ne gelecek? Birinci hayır. Tam mı? Tam. Ondan sonra bir tuhur, ondan sonra ikinci hayır. Tam mı? Tam. Ondan sonra bir doğur, ondan sonra üçüncü hayır. Tam mı? Tam. Bakın üç tam hayır oldu. Üç tane ne oldu? Tam hayır oldu. Şelase lafı yani has lafız olan şelase üç dediğimiz bu lafız meddülünü kapan ifade etmiş oldu. Bu normal yapılan yorum. Ama şafiilerin bize itirazı var. Diyorlar ki boşamanın sadece sünni kısmı yok bir de bid'i olan kısmı var. Haram olan boşama var. Boşama geçerli ama kişinin yaptığı fiil haram. Ondan dolayı günah istemiştir. Nedir o? Kadını hayır halindeyken boşama. Bir adam hanımını hayır halindeyken boşarsa bu boşaması haramdır. Ama hüküm geçerlidir. Kadın boş olur. O ayrı. Şimdi şafiler diyorlar ki hani bilire, bir de bu yönden bakalım. Yani bir adam hanımının Hayız halinde boşamış. Şimdi siz Hamediler olarak üç hayızı nasıl bulacaksınız? Üç tam hayız bulmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Zira demek istiyorlar ki bize, siz hayız halinde boşadıysa adam hanımını, bu hayızdan bir kısmı mutlaka ki Geriye kalan bir kısım var. Onu alacaksınız bir. Ondan sonra bir tane daha alacaksınız bir buçuk. Bir tane daha alacaksınız iki buçuk. Şüce göre ne olmuyor? Şüce göre öyle buçuklu olmayacak, tam olacak. Ondan sonra dördüncüden de almanız lazım. Ve siz hanefiler diyorsunuz ki dördüncünün tamamını alacak. E oldu üç buçuk? Hani kaf metnünü kap an ifade edecek ki kaf metnünü kap an ifade edememesi, noksan ile bir buçukla edemiyor ise üç buçukla da edeler Kafirlerin itirazı bu. Bu itirazda bizim iki cevabımız var. Birincişi aslında biraz önce şöyle bir nedir o birincişi? Yahut bir şey sefer biz ayet okuyormuş. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Mevla Teala bu ayeti kerimede kadının bitlet sürecini beyan ediyoruz. Mevla Teala kadının iddet sürecini neye göre beyan eder? Tabii ki boşamanın sünnete yani İslam'a uygun olan şekilde boşamanın iddetini beyan eder. Dolayısıyla burada boşamayı hayır halinde değil, tohur halinde düşünmeniz gerekir. Birinci cevap budur. Bu kolay bir cevaptır tabii. İkinci cevap önemlidir. Niye önemlidir? Çünkü Hanefi usuncuların mütekaddimini ile müteahhirini farklı yorum yapmıştır. Mütekaddimim ben mesela Abdülaziz Bukhari gibi için diyor ki kadını hayız halinde iken boşadığında o hayızın bir kısmı geçmiş bir kısmı kalmıştır. Bu hayız itibara alınmaz. Bu sadece biz hanefilere göre değil şafilere göre de itibara alınmaz. İttifakla itibar alırız. Ne demek o? Şafiiler iddeti tuhurdan başlatmıyor mu? Hayız halinde adam karısını boşamışsa iddeti şafiiler oradan başlatıyor mu? Hayır. O zaman o hayız halinde ne kadar süre kalmış ise o iddetle alakası olmayan bir süredir. Bu şafiilere göre de öyledir, bize göre de öyledir. Biz onu itibar almayız. Neyi itibar alırız? Sonrasında gelen üç hayırlı itibara alırız diyoruz. Bu bir cevap. Ama tam doyurucu bir cevap bu ayrı bir şey. Bir de Molla Sevin burada verdiği bir cevap var. Molla Kusrev'in verdiği cevap böyle değil. Bakınız Molla Kusrev diyecek ki rahimahullah, hani bize itiraz geldi, size göre de üç buçuk oldu. Dolayısıyla siz ne yapamadınız? Siz de haf afan ifade edelim, koruyamadınız, onu iptal ettiniz. Hayır diyorum Allah üzere, üç buçuk yok burada. Diyelim ki adam, hayır halinde hanımını boşayan adam, hayızın misaldir, yarısı geçtiğinde boşadı onu. Ne kaldı? Yarısı kaldı. Boşamanın içerisinde tahakkuk ettiği bu hayızdan yarı kaldı mı? Kaldı. Ondan sonra bir hayır daha alınır. eder bir buçuk. Ondan sonra bir hayız daha aldınız, eder iki buçuk. Şimdi kaçıncı hayza biz Üçüncü bitirdik. Bir boşadığı, boşamanın içerisine vakı olduğu hayız bir. Ama onun yarısı var. Ondan sonra bir tane, bir buçuk. Ondan sonra bir tane daha, iki buçuk. Dördüncü hayza geldiği zaman diyecek Mullah Hüsve. Bu dördüncü hayızdan, birinci hayızda yarı vardı. Kalan yarıyı da nereden alırız? Dördüncü hayızdan Alırız ve üçü ne yaparız? Tamamlarız. Soru. Bir Hanefilere göre şimdi üçüncü, dördüncü hayızdan yarıyı aldık. Eksik olan birinci hayza verdik. İddet bitti mi? İddet bitti mi şimdi? Eğer bitti diyor... Soru budur. Hanefilere sorulur. Eğer bitti diyorsanız o zaman kadın Dördüncü hayızın ilk yarısından sonra bir başkasıyla evlenebilir demiş olur. Halbuki Hanebiler ittifakla diyorlar ki dördüncü hayızda bitmeden kimse evlenemez. E olmadı o zaman. Niye evlenemiyor? Madem ki iddet bittiği, kuraldır. İddet bittiği zaman kadın bir başkasıyla evlenebilir. Orada diyoruz ki biz cevap olarak hayır hüküm cihetinden tecezzi kabul etmez. Riddet bitti doğru. Ama hayır hüküm cihetinden tecezzi kabul etmediğinden o hayrın sonuna kadar bir başkasıyla evlenemez. Ne demek hüküm cihetinden tecezzi kabul etmez? Hüküm dediğimiz nikah. Yani siz bir hayır düşünün ki bu hayrın başında nikah yasak sonunda nikah ne? Fahil. Böyle bir şey oldu. Eğer nikah hayızın bir kısmında yasak ise sonuna kadar yasak. Bölünemez. Dolayısıyla biz hamedilerin Allah'ın sevinir yorumudur. Biz hamedilerin bir adam hanımını hayız iken boşadığında tasviri daha yapıyorum bitireceğim. Hayızın da yarısında boşadığını düşünelim. Bu hayızdan yarı var ondan sonraki hayız bir buçuk etti bununla. Sonraki iki buçuk şimdi o birincinin yarısını neyle tamamlayacağız diyorum Allahu u dördüncü hayızın yarısıyla. Dikkat edin ifade yarısı diyorum nisbet yapıyorum ha gün ifadesi vermiyorum neden? Bunu şöyleyim gün demiyorum bak çünkü Hanebi Meşhebi'ne göre bir kadının hayızı mesela diyelim ki bu dönemdeki hayızında adeti altı gündür bir sonraki hayızda yedi gün kan döndü. Bu kadının adeti nereye çıkar? Yediye çıkar. Bir seferde değişir. Eğer gün hesabına girerseniz şu sorunun altından kalkamazsınız. Hangi sorunun? Kadının, bu boşanan kadının hayır adeti on gün. Beşinci gün yarısında kocası onu boşadı. Buradan beş gün var. Buraya ne katmamız lazım? Beş gün katmamız lazım. Gün hesabı yaparsanız böyle olur. Ama böyle yapmayacaksınız tabii. Beş gün katmamız lazım. Katarız. Hele bir devam edelim. İkinci haydı gene on gün oldu diyelim. Kattık onu buraya oldu bir buçuk. Üçüncü haydı gene on gün oldu. Kattık onu buraya ne oldu? İki buçuk. Bize şimdi kaç gün lazımdı birinci hayırdan? Beş gün. Aksilik bu ya. Kadının dördüncü haydı üç gün sürdü. Aldınız üç gün, iki gün kaldı. Daha dolduramıyorsunuz birinci hay. Beşinci hayda mı geçeceksin? İşte o zaman bu sorunun altında kalırız. Gün hesabı yaparsın. Ama nispet hesabı yaparsanız bu sorunun altında kalmazsınız. Nispet ne demek? Yarı üçte bir, dörtte bir. Mesela yine aynı takdiri yapıyorum bakın. On gündü hay. Beşinci günde kocası onu boşadı. Buradan ne kaldı? Beş gün. Bu beş gün haydın neşidir? Yarısıdır. O zaman biz dördüncü hayızdan, adeti neyse üçe beşe çıktık, onun yarısını alacağız. Nispet olduğu zaman da sorun altından kalkarsınız. Muhafif vereceği cevap da budur. Dolayısıyla, bir dördüncü hayızdan o yarıyı alarak birinci hayızı tamamlayınca, üç olmadı mı? Oldu. Hemen soruyorlar bize, yahu bu kadın evlenemiyor, demek istiyorsunuz ki üç oldu, ikleti bitti. O zaman kadının dördüncü hayrın ortasında bir başkasıyla evlenebilmesi lazım. Hayır evlenemez. Onun sebebi iddetin bitmeme meşeleşti. İddeti bitmiş. Ondan sonra kadının bir başka erkekle evlenebilmesinin haram olması iddetini tamamlaması için değil diyecek burada. Ya ne içindir? Nikah hususunda hayır. Tecezzi kabul etmediğinden dolayıdır. Şimdi bunları ibare olarak okuyalım inşallah. Ve lida yine haz meddülünü ka'an ifade ettiğinden dolayı batale tevilin kuruk kuruk kelimesini tevil etmek batıldır. Cem-u kar'in kar'un kelimesinin çoğludur. Kuruk kelimesi. Fethin kat'in ve damniha vel evveri -er el sahuh kar'un diye okumak nedir? Daha fasihtir. Nitekim öyle okuyor ne ile tevil etmek? nakru'u ki bil bin athar tevil etmek. Dun <gülüyor> al hayızlarla değil. Khıy'a hayızın çoğuludur. Nerede var ki bir ayeti terappus terappus ayetinde yani biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Vel mutallaqat yatarappasu bi anfukeen 3 quru'u. Bu ayet-i kerimedeki quru' kelimesini athar ile tevil etmektedir bak. diyoruz. Vehiye kavlu taala bel mutallaqat yatarassu bi anfuhunna salat taqrub. Ve kad amalaha el Şafii imamu Şafii tevil etmiştir. Neyle bir atar, tuhurlar ile tevil etmiştir. Fe atala iptal etmiştir, geçerli kılmıştır. Neyi? Mukaddah hasil huve Neyle kıldı bir ile ki değil mi? Yani müşterek bir lafızdan Hangi mana murattır? Onu ki müştehit neyle buluyor? Rah'i ile buluyor. Kıyas ile buluyor. Yani fikir yürüterek buluyor. Dolayısıyla rah'i ile ne yapmış oldu? Selase lafzının, haf bir lafızdır, Mûcebi Mükebi neydi? Mecnulünü kap'an ifade etmişti. Onu iptal etmiştir. O zâlike bu dolayıdır. Yani dolayıdır. لِنَّ تَلَاقَ Çünkü şünnet kılınan talak nedir? مَا يَكُنُوا فِي tuhri. Tuhur halinde olan talaktır ve tuhrul vaktu fihi Talakın içerisinde vakı olduğu tuhur nedir? Mahsubun indehu bi kadrih. İmam Şafiiye göre hesaba katılmış. Yani İmam Şafii'nin tuhur demesiyle birlikte has olan kelâlet lafzının meklulünü kat'an ifade et, et, eden bu lafzın bunu ifade etmesinin iptal edişi hangi noktadadır? Noksanlık noktasında. Üç noktan kalmıştır. Ziyade değil ha. Çünkü İmam Şafiye Rahimahullah. Aynı şekilde İmam Malik Rahimahullah. Neyi kabul ediyorlar? Tuhur halinde bir kadın boşandığı zaman bir kısmı geçmiştir ama kalan kısmını bir olarak kabul ediyorlar. Halbuki bir değil. Fetem qadî el iddetu. Bak iddet sona ered. Zalike, içinde boşamanın vaki bulduğu talaktan kalan bölüm bir La tuhrein ondan sonraki iki tuhur iki doa her üç diyor ama üç olmadı bir kısmı geçmişti tuhurun. <gülüyor> Badehu o bir tuhurdan sonra yani talakını kel içine de vak olduğu bir tuhurdan sonraki iki tuhur ve yani takısı noksanlaşır <gülüyor> el adet Bu durumda ne olur? Selase lafsı selase selaseden anlaşılan o adet ne olur? Noktanlaşır, üç olmadı bu iki küşür oldu. Niye? Yani bağda tuhur neyse bir tuhrin şer'an olacak orası. Lugaten doğru değil. Lugata göre bir anlık tuhur da tuhurdur. Şer'an ise tuhur nedir? Tuhur şer'an el-mutehallidu denne demeyin. İki hayız arasında geçen zamandır. Onu aralayan zamandır tuhur. Onun için bu kayıt doğru değil burada. Yani yanlış yazılmıştır. Ah, Allah kusura bunu yazmış değil. Mutlaka bunun yazıya geçirenlerde hata var. Bu da böyle bilelim. Diğeri bazen tohri neydir tohri? Şeran. Çünkü şeran tuhrun bir kısmı tuhur değil, lugaten tuhurdur. Lugaten bir an tuhur bile tohur. Ama şeran tuhur biz bildiğine diyoruz. Onu söylüyor şimdi. Diğeri o ismiyat akar ile beyine Şeran tuhur nedir? İki dem. Yani ki hayız arasını aralayan dil. مِخِلَافِ مَا لَا قُبِّلَدْ بِالْحِيَافِ Kuru kelimesi hiyaz ile yani hayızlar ile tevil edilirse böyle olmaz. Niye? İzyecim aleyha çünkü bu kadın üzerine vacip olur ne? اَتْتَرَبْقُسُ بِسَلَاتِ حِيَافِ kevân ile tam olan üç hayız ile beklemesi gerekir. Fehim kıyım. İşte meşhur soru şimdi geliyor. Hayız halinde boşaması durumundan olacak? Biraz önce onu anlat. Fehim Denilir ki had evvelcum senateciyizin ve bazen siz Hanefiler 3 hayır ve bir hayırdan bağ. Yani üç küçük hayırda da gerekli kıldınız kadına. Nerededir mailetun ne katil hayır? Hayır halinde kadın boşandığı zaman siz hüküm olarak Hanefiler ne diyorsunuz? Eğer bir adam karısını hayır halinde boşadıysa, boşadığı tarihten itibaren o hayır geçer. Ondan sonra üç hayır daha geçer. Demiyor musunuz? Evet diyoruz. E ne oldu şimdi? Üç buçuk olmadı mı? Üç küsür olmadı mı daha doğrusu? Oldu. O zaman üç kâmil hayır, tahkuk etmedi. Yani hâf, mezzülün, kap'an, size göre de ifade edemez. İtiraz bu itibarı. وَمُوْجَبُ الْعَدَبْ كَمَا يَبْضُلُ بِالْنُقْسَانِ Selâse adettir. Bu adedin mûcedi, yani mezzülünün kap'an ifade etmesi, noksan ile, şafirlere göre öyle öyleydi. İki küçür tuhur değil miydi? Noksan ile batıl olduğu gibi Yaptulübü ziyadeti e Ziyade ile de basım olur. Size geride Üç küsür oldu. hiç olmadı. Diyorlar. Hulnâ deriş ki Lammâ vecebe <gülüyor> Vacip olunca. Ne? Teknilül haybatin ula Birinci hayızı tamamlamak Ne ile bir şey İmmiler Rabiati, Dördüncü hayızdan bir şey ile Hani yarısını alıp buraya atıyorduk ya biraz önce Vacip olunca, vecebet, dördüncü hayır vacip oldu. Neyle bir ha Tamamıyla vacip oldu kadın. Niye ama? Gireççesi önemli. Zarurete ennel hayvatel vahidete la tetecezza hukmen. Şu zaruretten ki bir hayır hüküm cihetinden bölünmeyi kabul etmez. مَا اَنَّ الْكَلَامَةِ الْتَوَاقِ mesnun Diyor da onu demeden keşke o ifadeyi buraya koysaydı şerhlerde vardı Şu ifade vardır şerhlerde. Kadını kocası hayız halinde boşadığı zaman yine takdiri yarım olarak yapıyorum. O hayızdan yarısı kalsa sonraki biri alır katarsınız, sonraki biri de alır katarsınız hayızları eder iki buçuk. Dördüncü hayızdan da yarıyı alır katarsınız eder üç. Şimdi iddet bitti mi? Evet bitti. Ama kadının bir başkasıyla evlenmesi helal değil haram. O hayızın hüküm ki hesbinden tecelli kabul etmemesi, bölünmeyi kabul etmemesinden dolayıdır. Yoksa iddeti sona ermediğinden dolayı değil. İddet sona ermiştir. La bi'itmani'l iddeti o ifade vardır şerhlerde. İddeti tamamlamak için değildir kadının artık o dördün yarısını aldıktan sonra kalan yarısında da bir başkasıyla ile evlenemiyor ya. O iddeti tamamlamak için değil. Ya neden dolayıdır? Hüküm cihetinden bir hayır tecelli kabul etmediğinden dolayıdır. Hüküm dediğimiz şeyde nedir? Nikahtır. Nikahtın sahati ve fesadı. Yani siz dördüncü haydın yarısında iddet bitti ise o yarıya kadar kadının bir başkasıyla evlenmesi helal değil, iddet bittiğine göre son kalan yarıda evlenmesi helal değil diyeceksiniz değil mi? Hayır. Diyemezsiniz. Neden? Çünkü hüküm cihetinden hayır tecessi kabul etmiyor. Ondan dolayı o dördüncü iddeti tamamlayacak diyoruz. Yoksa iddeti tamamlayacak diye kalan kısmı bırakmıyoruz. Bizim kalan kısımda geçecek dememizdeki gaye iddeti tamamlamak için değil ya söylediğimiz tecezzi meselesinden dolayıdır. Dolayısıyla bize göre haf meddülünü kafan ifade etmiştir. Üç tam vardır burada. قُلْنَا لَمَّا وَجَبَتْ اِكْمَلُ الْحَيْطَةِ بُعْلَابِ خَيْءٍ مِنَا الرَّابِعَةِ وَجَبَتْ بِتَمَامِهَا ضَرَّةً لَلْحَيْطَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَتَجَزَّى حُكْمًا Şununla beraber ki bütün cevap. Hala <gülüyor> yani mağenden kelame, şununla beraber ki bizim kelamımız, sözümüz, fitilakil <gülüyor> şünnet olan talak hakkındadır. Şünnet olan talak ise kocanın karısını hayır halinde değil, tuhur halinde boşamasıdır. Tuhur halinde boşadığı zaman zaten böyle bir soru bize. Ondan sonra hayır geliyor, bir, iki, üç diyeceğiz. Ve huvel almaq fi bu meşhun olanda tuhur halinde vakı olan talaktır. Kemâ aşarnâ ileyim. Ne biz buna yukarıda hakikaten yine talak diye işaret etmiştik. kısa bir yer var çok da şey değil. Denilir ki etta ufis ala Şimdi ayet kelimede bir itirazdır bu gene bize. Biz salatete okur o kelimesini ayet kelimede ne dedik? Hayır dedik. Bir şey diyorlar ki, ya buna nasıl hayır dersiniz? Selahete bakmıyor musunuz? Selahete, bu lafızın sonunda T var mı var? Biz Nahim'den biliyoruz ki, üçten 9, 10'a kadar olan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarında Arapça Lugat'a göre bu sayılarda müzekkeri talı olur, müennesi tahsız olur. Buradaki selahete lafzı ne olarak geldi? Talı olarak geldi. Yani müzekker sigasıdır. Dolayısıyla kuruk kelimesinin ne olması gerekir? Müzekker olması gerekir. Sayı müzekkerse kendinizi müzekker olur. O zaman siz buradaki kuruk kelimesini müzekker olan tuhur lafzıyla ifade etmeniz lazım. Hayır ise müennet-i semayidir. lafızla ifade etmemeniz lazım. Diye bir soru var burada. Buna da bizim verdiğimiz çok doğal bir cevap var. Biz Kuruk kelimesinden bahsediyoruz. Hayır tuhur meşeleci ayrı o bizim yorumumuz. Ama ayeti kerime de geçen kuruktur. Müfredi de ka'undur müzekker. Selase ondan dolayı müzekker gelmiştir. Oldu mu? Peki. Enkıl etta'ufi sinati تدل على تذكير المضاف إليه مضاف إليه dedi kuruk. Ki tenyizdir zaten o. Onun müzekker olmasına delalet ediyor. Fi <gülüyor> selase oradaki ta Hani üçten dokuz, dokuzda dahil sayılar ne idi? Mücekkeleri tağlı idi. O halde yok o zaman buradaki kuru kelimecini neye hamletmemiz lazım? Tağ, yani tohru hamletmemiz lazım. Neden? cevap olarak deriz ki, darik'e, evet. <gülüyor> senatenin mücekker olması, ta'lı olması ben mafarik ilahlatıyorum kuru. Kurup lafına iyi balladın. Kurup lafzının Kuru müfredi katındır. O da müzekkerdir zaten. Selase ile tam uyum sağlıyor. Şi tevfikten sonraki haline ne bakıyorsunuz? Ayet-i kerimenin kendisinde ne var? Kurup lafzı var. Ona iyi balladın. Feynahu müzekkerun. <gülüyor> Kurup kelimesi ise ne gelir? Müzekker. Pekala. Elhamdülillah Rabbil <gülüyor> alamin.